Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İzmir'de taş ocaklarına karşı mücadele eden köy sakinlerinin 23 yıllık mücadelesini kazanımla sonuçlandı. Danıştay 14. dairesi 1. derecede doğal sit alanındaki madenlerle ilgili olumlu çet raporunu iptal etti. İzmir-Urla'da yağcılar ve içmeler köy sakinleri yaşam alanlarını tehdit eden taş ocağına karşı 23 yıllık mücadelelerini böylece kazanmış oldular. IMC TV'nin haberine göre Danıştay 14. Dünya ailesi 1. Doğu Asit alanı olarak ilan edilmesinden sonra kapatılan ancak sonrasında alınan özel izinlerle faaliyetlerini sürdüren Taş Ocağı'nın ÇED olumlu raporunu iptal etti. Köylüler karardan dolayı büyük sevinç yaşarken avukatları Şehrazat Mercan Taş kapatılması için Valilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Avukat Mercan kararı şöyle değerlendirdi. Bu alan için 23 yıldır mücadele ediyorduk. Birçok mahkeme bizim lehimize kararlar verdi ancak her seferinde çeşitli yollar ve yöntemlerle bu kararlar uygulanmadı. Bu artık kesinleşti. Hiçbir itiraz merci kalmadı. Tüm kurumlara başvurumuzu yapacağız ve elimizdeki kararla taş ocağının kapatılmasını sağlayacağız. Bölge halkı 1993 yılında tesislerin yerleşim yerine yakın olması hem zeytinlere hem de endemik bitki yapısına zarar verdiği için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Mahkeme farklı tarihlerde köylüler lehine kararlar verdiyse de taş ocağını işleten şirketin girişimleri ve yeni izinler nedeniyle bu karar bir türlü uygulanamadı. Şirket son olarak 2013'te çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporuyla bir kez daha üretimi sürdürdü. Bunun üzerine 2014'te köylüler ve çevreciler raporun iptali için 1. İdare Mahkemesi'ne yeniden dava açtılar. Ancak mahkeme iptal istemini reddetti. Bu kez köylüler adına davayı takip eden avukatlar Danıştay'a temiz başvurusunda bulundu. Kısa süre sonra davayı sonuçlandıran Danıştay 14. Dairesi idare mahkemesinin verdiği red kararını bozdu. Ardından da istisna olarak değerlendirilen bir yöntemle davanın esasını girip ÇED olumlu kararını iptal etti. Sezonun açılmasıyla birlikte yoğunlaşan sahillerden alınan deniz suyu örneklerine göre İstanbul'daki 86 noktanın yüzmeye uygun olduğu ifade edildi. İstanbul'daki plajlar hakkında Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün verdiği temiz raporuna rağmen analiz sonuçlarında kısa süreli değişimlere rastlandığı ifade edildi. Uzmanlar kanalizasyonun denize karıştığı dönemlerde değerlerin arttığı görüşünü savundu. Sezonun açılmasıyla birlikte yoğunlaşan sahillerden alınan deniz suyu örneklerine göre İstanbul'daki 86 noktanın yüzmeye uygun olduğu ifade edildi. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, Yüzme sezonunun 1 Haziran'da başladığını belirterek sezondan 15-20 gün önce plajlardan numune almaya başladıklarını aktardı. Milliyetten Burak Dursun'un haberine göre sezon boyunca 15 günde bir numune çalışması yapılacak. Geçmişle kıyaslamak gerekirse her geçen yıl gerek su kalitesinde gerekse yüzme alanlarında yapılan düzenlemelerde olumlu yönde gelişmeler var dendi. Açıklamanın ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilerde kısa zamanda değişimler dikkate çekti. Sitedeki Beylik Düzü West İstanbul Marina plajında 3 Haziran tarihinde toplam kaliform 23.700 olarak ölçülürken 5 gün sonra toplam kaliform 1.300 olarak test edildi. Uluslararası kriterlere göre 0-500 arası toplam kaliform çok temiz. 501 10.000 arası iyi kalite yüzülebilir. 10.000 üstü ise yüzme amaçlı kullanılamaz olarak nitelendiriliyor. İstanbul'un en kalabalık plajlarından Menekşe'de ise 30 Mayıs'ta toplam koliform 11.200'e çıkarken 4 gün sonra alınan örneklerde bu oranın 180 olarak ölçüldüğü ifade ediliyor. Piyajın 13 Haziran 2016 sonucunda ise 140 olduğu belirtiliyor. 31 Mayıs'ta 11.200 olarak ölçülen Silibre Selimpaşa Duruma, Duman Piyajında ise 3 gün sonra toplam koliform 1100'e çıktı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor Kayahan Pala'nın Bu farklar normal dediği açıklamasında toplam koliform bir mikroorganizma ve suların kirliliğini değerlendirmek için kullandığımız ölçütlerden biri. Koliformun denizlerde bulunması suya kanalizasyon karıştığının kanıtıdır. Bizim bu bakışımıza göre koliform oranının da yüzülebilecek alanlarda sıfır olması gerekir. Parametrelerdeki ölçüm sonucu farklılıkları deniz suyunu kirleten kaynaklar, iklimdeki değişiklikler ve ölçüm zamanı gibi farklardan kaynaklanabilir. Büyük farklılıklar normal olarak kabul edilmez. Farklılıklar örneğin atık suların arıtma olmaksızın denize bırakılması nedeniyle oluşuyorsa insan sağlığına yönelik büyük bir tehdit söz konusu olabilir diye açıklamada bulundu kendisi. Yapı kredi leasing yenilenebilir enerji ve enerji verimli yatırımlarının finansmanı için yeni bir kaynak sağlıyor. Güneydoğu Avrupa'yı Yeşil Büyüme Fonu GGF tarafından yapılan açıklamaya göre yapı krediye bu faaliyetlerinde kullanmak için 20 milyon avroluk yeni kaynak sağlıyor. Kaynağın finanse edileceği projelerle yıllık 40 bin megawatt elektrik saat tüketimiyle birlikte 13 bin tonluk karbondioksit salımının önüne geçilmesinin sağlanması öngörülüyor. Fon 2010 yılında 20, 2014'te ise 15 milyon dolarlık iki kaynak sağlamıştı. Fonun internet sitesindeki bilgilerine göre fon tarafından Türkiye'ye sağlanan kaynak 171 milyon dolara bu şekilde yükselmiş oldu. Yeşil ve Barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azaliyan İsfan, Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş